Terem Müslümanlar, daha ziyade şu imtihan dünyasında herkesin iyi kötü durumlarının açığa çıkması, ağırlığının, çapının kendi tarafından bilinmesi, maddesinin, madeninin kendi tarafından açığa çıkarılması, Dünyada bizim maruz kalacağımız, müptela olacağımız hususlardan birisidir. Ben de bunun üzerinde duracağım. Fakat bunu da mevizede takip edip geldiğimiz ayeti kerimelerin bir devamı olarak görüyoruz. Kainatta cereyan eden kanunları anlayan o kanunların seyri içinde, cereyanı içinde kendi yerini tayin eden, muvaffak ve mağlup edenin kim olduğunu bilen, mağlupları muvaffak eden, muvaffakları mağlup edenin Allah olduğunu anlayan insan, artık hakikatleri dinleyip, terkibini yapıp, yeni yeni hükümlere varma durumunu iktisap etmiş demektir. Yoktan var eden, varı yoka götüren, incirar ettiren, azizi zelil yapan, zelil'i aziz yapan Allah Celle Celaluhu. Bu noktada müminin gönlüne bu manayı ilka ettikten sonra herhalde onun tavrı vaziyeti değişecektir. Herhalde üzerinden bütün ümitsizliği atacaktır. Herhalde bütün mahalleke iktiham edecek, kandan irinden deryalara kendisini atma cesaret ve şecaat durumunu iktisap edecektir. Kur'an-ı Kerim bu noktayı yakalar, Allah'a böylesine teveccüh etmiş, tevekkül etmiş ve her şeye edecek. hiçbir mesele karşısında yılgınlık göstermeyecek bir cesaret iktisap etmiş sahabinin durumunu anlatırken, لِلَّذ۪ينَ ازْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْفِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوُوا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Sadakallâhul Azîm. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolları, kanatları kırıldıktan sonra, yaralanıp yere döküldükten sonra, Yakınlarını şehit olarak toprağın sinesine gömdükten sonra ayakta yürüyecek halleri, enerjileri bulunmadığı bir dönemde kendilerinin ifadesiyle ellerinde kılıcı taşıyamayacak bir hale gelip böylesine zafa maruz kaldıkları bir dönemde biri birimizi sırtlayıp böyle taşıyorduk durumunu kendileri ifade ediyorlar bu duruma düştükten sonra. Allah ve Resulullah'ın davetine icabet edecek kadar cesaret ve şecaat içinde görüyoruz. Ümit, nasuti ufuklarını tamamen çepeçevre sarmış, ümit içinde güzel hale gelmiş vaziyette görüyoruz onları. İşte bu durumda Kur'an-ı Kerim, onların böylesine azm ve ikdam içindeki durumlarını yakalayarak, onlara şu tebcilat ve tebrikatı yapıyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَصْبُنَ اللّٰهُ وَنْيَمَ الْوَك۪يلُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Müşrikler Müslümanlara bu darbeyi indirdikten sonra, Müslümanlar yara ve bere içinde Uhud'da kaldıktan sonra, Gönülde bir malumiyet, mağlubiyet ve inhizam olmadığı için Müslümanlar mağlup olmamıştı, hezimete uğramamıştı. Öyle bir heyecan ve öylesine baş döndürücü bir enerji, müthiş bir enerji vardı ki yeniden o geceyi gündüz yaptırtabilirdi Allah onlara Celle Celaluhu. Ve mümin bunu yapacaktı. Allah Resulü mescitte ilan ediyor, 5-6 kilometreden ibaret Uhud'la Medine-i mescidinin arasını kat eden sahabi herhalde evine gitmemiş, Mescitte toplanmıştı. Dün Uhud'da benimle beraber olan falan yerde Ebu Süfyan ordusunu yeniden teşkil etmiş, Ebu Süfyan'ın ordusunu takip edeceğiz deyi vermişti Allah Resulü. Yaralı bereli kafmışlardı. Onlara diyenler vardı ki siz bu mecru halinizde hiçbir şey yapamazsınız. İnsanlar düşman, kefere, Kureyş toplanmış, meydana getirdikleri korkunç, yıkıcı vakumla sizi yutacak, iflahınızı kesecekler. Onlar bu tehdit edici, dehşet verici, korkunç ihbar karşısında sarsılmamışlardı. az evvel, bir iki gün evvel kendilerinde görülen o müssizlik adeta silinmişti, ufuklarında en küçük bir iz, bir pas, bir sis kalmamıştı. Şöyle diyorlar: İnsanlar sizi yıkmak, yok etmek için toplanmış diyenlere karşı. Fazatehum evvel evvela iman bakımından işlerinde bir coşkunluk, bir ziyadenin hüküm verme olduğu kendisini gösteriyor. Fazatehumullahu imana, Allah onların imanlarını kat kat artırıverdi. Ve qalu hasbunallahu animel vakil. Allah bize kafidir. O yeter. O ne güzel vekildir ki işimizi ona tevdiiz ettik. Ve Abdurrahman bin Avf sakat uzuyla, Hazreti Talha sakat uzuyla, daha pek çok sahabi, onlarca sahabi sakat uzuvlarıyla, gezemeyecek ayaklarıyla, iş yapmaz kollarıyla birbirimizi sırtlayarak müşrikler ordusunu, Kureyş ordusunu takibe çıktık dediklerini görürsünüz. Allah Celle Celaluhu tebcil ve tebrik eder. Tam onların zayıf noktalarını yakalamış, yapışmış, söyleyeceği şeyi söylemiştir. Ve bundan öte onlara söylenecek şey tesellidir sadece. وَلِيُمَّحِصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَمْحَقَ kafirin. Allah sizi temizleyecek, kafirleri de mahvedecektir. Sizi temizleyecek, ganimet hırsından temizleyecek. Zafer kazanma kaprisinden temizleyecek, muvaffak olma arzu ve isteğinden temizleyecek, size gösterecek ki siz muvaffakiyetlerinizle, zaferlerinizle, insanlar üzerinde kuracağınız sultanlarınızla Allah'ı hoşnut etmeyeceksiniz. Allah'ın rızası bazen en küçük, en cüzi şeylerle tahsil edilir, siz onun farkına varamazsınız. İşte içinizden bunları temizledi. Sizi temizleyecek, Dün bir meşveret meclisinde pek çoğu nebiler nebisine muhalefet eden muhalefet eden cemaati temizleyecek. Temizleyecek de onların canını almakla bırakmayacak. Onları vefat ederken en âli mertebeyi ihraz etme yoluna itecek, yani onlara şehitlik verecek. Dün nebiler nebisinin huzurunda bir bakma onun reyine muhalefet ederek, bize göre günah olmasa bile mukarrebin olan sahabeye göre zelle sayılan, kusur irtikap eden sahabi, onlardan arınmış olarak Allah'ın huzuruna gitmesi icap ediyordu. Aynı vakanın meşveretinde, nebiler nebisine karşı böyle bir zelleye maruz kalan sahabe-i kiram, aynı vakada şehadet kanıyla yıkanmak suretiyle, gastanın teneşür üzerinde yıkanması yıkamasına, onu kefenlemesine ihtiyaç hissetmeyecek temizliş, nezahet ve arıtlık içinde, arınma içinde Allah'ın huzuruna girecek. İşte Allah bunun gibi temizleyecek. Kafirleri de mahvu perişan edecek. Siz kafirlere hayalinizde ne kadar ceza verirseniz veriniz. Fakat onların yaptıkları cürmün cezası olmayacaktır. Ayaklarından tutunuz, taksilahınızın arkasına veriniz. Sokaklarda kafirleri sürükleyiveriniz. Fakat vicdanınız ...onların yaptıkları bu büyük cürmün cezasını vermiş olmanız kanatını size vermeyecektir. Ne zaman azab-ı ilahi düşüneceksiniz, Allah'ın onları yakaladığını düşüneceksiniz, hayatlarının hesabını sorduğunu düşüneceksiniz, ardı arkası gelmeyen bu hesabın temad ettiğini, bu cezanın temad ettiğini, cehim'in temad ettiğini düşündüğünüz zaman içinizden oh diyeceksiniz. Dininize sövenlere karşı kitabınıza sövenlere karşı, peygamberinizi hafife alanlara karşı, kainatı bir mekanizma halinde idare eden ve her hadiseyle mevcudiyetini hisseda ettiren, Allah'ın mevcudiyetine karşı irtikap edilen bu nankörlüğün cezasını, kafirde böyle görmek suretiyle, içiniz huzura kavuşacak, itminana kavuşacaktır. Tam cezalarını bulduklarını göreceksiniz sahabinin içinde yeni bir inşirah safası başlamıştır ve devam ediyor. Em hasibtum en cenne? Siz bir de bedava cennete gireceğinizi mi zannediyordunuz? Ve lem ya'lem illahu'l ladina cahadu minkum sabirin. Altın bakırdan ayrılmadan, güçlü kuvvetli zayıftan ayrılmadan, şevketli ihtişamlı füturludan ayrılmadan İyi insan kötü insandan ayrılmadan, Ebu Cehil Hz. Ebu Beşir'den ayrılmadan ve böyle bir imtihanın ortaya vaz edilmesi bahis mevzu olmadan siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Eleneceksiniz, hem pek çok defa eleneceksiniz, yüz defa kalbura koyup sallanacaksınız. Ta mücahidler gevşeklerden ayrılsın, ta elmas ruhlular kömürlerden ayrılsın, ta cennete liyakatı olan cehennem ehlinden ayrılmış olsun. Ve şuna dikkatinizi istirham ederek ars edeyim, ta şu sınıf, şu sınıftan ayrılsın. Ayrılsın ve mtazul yevmeyyuhel müjrimun hitabı celiliyle birbirinden ayrılacak cemaatler burada ayrılıversin. Uhud'da nebiler nebisini yüzüstü bırakıp dönen münafık güruhu vardı. Müminler içinde görünseler dahi kömür ruhlu kimseler vardı. Elmasın yanında bulunsa dahi küçük bir nuansa elmastan ayrılmış kömürler vardı. Bunlar birbirinden ayrılacaktı. Bunu ayırmak için de imtihan olacak. Kaçan kaçacak, kaçak firar edecek. Azm ve iktiham içinde bulunan Binlerce hadise başına gelse sebat edecek, kaçmayacak. Ve bir noktaya daha dikkatinizi çekiyorum. Büyük işler yapacaksınız. Sahabiye nasıl hitap ediyor? Büyük işlerin başına geçeceksiniz. Büyük daireleri çevireceksiniz. Bu dairelerin çevrilmesinde, bu işlerin halledilmesinde, büyük işlerin kurulmasında ve sizin onlara vaziyet etmenizde ciddi, Sabırlı, azimli, ümitli ve imanlı fertler lazımdır. Böyle dönekler, böyle kaçaklar daima başınıza gayle açması ihtimali olduğundan... ...elenmeniz lazım ki saflarla kalasınız. Kalasınız da büyük işleri çevresiniz. Münafıkla en kritik bir noktaya geldiğiniz an... ...sizi bırakır kaçarsa tehlike anında işiniz alt üst oluverir. Onun içindir ki Hz. Adem'den ta kıyamete kadar hususile Nebiler Nebisi'nin hesabında gördüğümüz gibi, büyük meseleleri başaracak kimseler tokat yemişler, tekme yemişler, yüzlerine tükürük atılmış, başlarına bilmem ne olmuş, çile çekmeyen, rüyasında dahi ıstırap görmeyen, meşakkate maruz kalmayan kimseler, çok kritik bir noktada, savr ve ikdam edeceklerini, mahallike ikdam edeceklerini ihtimal veremiyorum. Sabırlılara, belalara maruz kalanlara, hayatı boyunca musibet çekenlere müjdeler olsun, kaçaklara, ısrap çekmeyenlere, ısraptan nefret edenlere Allah hidayet etsin, gerçek Müslümanlık ufkuna ulaştırsın. Allah Celle Celaluhu bu, sabr, bu imtihanıyla sabırlıyı sabırsızdan, gevşeyi güçlüden ayırıyor. Ali bunu da sahabiye anlatıyor. Siz böyle bir temizliğe tabi tutuldunuz. Böyle elendiniz. Elendiniz. Bundan sonra Allah'ın tevfik ve inayetiyle sizin önünüz hiçbir şey alamayacaktır. Ve nitekim bir fendek badiresinden başka sahabinin coşkunluğu önünde artık her şeyi eriyi veriyordu. 20 sene sonra Sasani hükümdarlığı da eriyi verdi. Hilaklıus'un orduları da eriyi verdi. Çünkü son altın haline gelmişlerdi. Elmas haline gelmişlerdi. İşlerinde tek kömür kalmamıştı. Teala ve teqaddes hazretleri içimizdeki kömürler atmak için bizi ağır imtihanlara tabi tutmasın. Lütfuyla, hidayetiyle, zafımıza binaen ihsan ve keremiyle bu kömürleri kendi kendine temizleyi versin. Mahalike iktiham gücü versin. Sabır ve ikdam bize ra lütfeylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kalamullahil melikul azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون